Bugün elimizdeki bu raporu bizimle neden paylaştığınızı o kadar iyi anlıyoruz ki sanırım hepimiz aynı ikilemin içindeyiz. Her şeye erişimin var ama hiçbir şeye odaklanamıyorsun. Kesinlikle. Hatta bu durumu düşünsene Nobel ödüllü Herbert Simon ta 1971'de söylemiş. Evet internet falan yokken ortada. Aynen demiş ki bilgi zenginliği dikkat yoksulluğu yaratır. O zaman bir öngörüydü, şimdi ise resmen hayatımızın gerçeği. Tam olarak öyle. Ve bu incelemenin kalbinde de işte bu fikir var. Yani dikkati artık sadece anlık bir yetenek gibi görmeyi bırakmalıyız. Bir sermaye gibi mi? Tam olarak bir sermaye. Yönetilmesi, korunması ve doğru yere yatırılması gereken bir şey. Hatta İspanyol filozof Ortega Yigaset'in yüzyıl önce söylediği o muhteşem söz var ya... Neydi o? Bana neye dikkat ettiğini söyle... Sana kim olduğunu söyleyeyim. Vay bu çok iddialı. Neye dikkat ediyorsan olsun. Yani bu bir metafor değil öyle mi? Hiç değil. Modern nörobilim bunu harfi harfine doğruluyor. Çünkü dikkatini nereye verirsen beynindeki sinir ağları fiziksel olarak o yönde güçleniyor, yeniden şekilleniyor. Yani kelimenin tam anlamıyla beynimizi yontuyoruz. Aynen öyle. Dikkati yönetmek aslında kendi benliğini inşa etme sanatı. Bir heykeltıraş gibi. Peki o zaman bu heykeli yontmaya nereden başlayacağız? Sanırım önce bir alet çantasına yani beynimizin içinde neler olup bittiğine bakmamız lazım. En temelden başlayalım. Odaklanmak neden bu kadar zor? Hani bazen resmen kendi beynime karşı savaşıyormuşum gibi geliyor. O his çok doğru. Çünkü gerçekten de savaşıyorsun. Beynimiz evrimsel olarak saatlerce tek bir işe odaklanmak için tasarlanmadı. Ne için tasarlandı peki? Tam tersi için. Sürekli tetikte olma hali. Atalarımız için savana da uzaktaki bir hışırtıyı duymak tek bir şeye odaklanmaktan çok daha önemliydi. Hayat memat meselesiydi. Yani bizim donanımımız bugünün yazılımıyla, ofis hayatıyla uyumsuz. Kesinlikle. Milyonlarca yıllık bir tasarıma karşı gelmeye çalışıyoruz. Peki bu savaşı yöneten kimyasallar neler? Beynimizin içinde o an neler oluyor? Orada bir e, nörokimyasal orkestra var diyelim ama 3 ana enstrüman öne çıkıyor. Birincisi norepinefrin. Norepinefrin. Evet. Bunu beynin genel uyanıklık seviyesini ayarlayan bir ses düğmesi gibi düşün. Tamam yani çok kahve içtiğimde o ses düğmesini sonuna kadar açıyorum. O yüzden yerimde duramıyorum ama odaklanamıyorum da. Aynen. Uykulu olduğunda ise ses tamamen kısık. İdeal olan ortası. Tam olarak bu. Yerkes Dotson yasası buna ters U eğrisi diyor. Performansın zirmesi o tatlı orta noktada. Tamam. Ses düğmesini ayarladık. Sonra? Sonra ikinci enstrüman devreye giriyor. Asetil kolin. Bu da beynindeki spot ışığı. Spot ışığı. Evet. Gülülkülü bir kafede kitaba odaklanmanı sağlayan kimyasal bu. İlgili sinyali güçlendiriyor. Çevredeki bütün gürültüyü bastırıyor. Ses düğmesi ve spot ışığı. Anlaşılır. Ama bazen ikisi de hazır oluyor ama ben o sıkıcı raporu yazmaya bir türlü başlayamıyorum. O motivasyonu ne veriyor? İşte o da orkestranın en meşhur ama en yanlış anlaşılan üyesi. Dopamin. Aynen, dopamin. Ama sanıldığı gibi bir has kimyasalı değil. Değil mi? Ben hep öyle bilirdim. Değil. Daha çok bir istek ve motivasyon kimyasalı. Yani bir işi bitirme beklentim var ya, işte o beklenti dikkatini o görevde tutan yakıtın ta kendisi. Anladım. Yani bu kimyasallar her çalıştığında biz dikkatimizi bir şeye verdiğimizde beynimizde kalıcı bir iz bırakıyorlar. Kendi beynini inşa etmek dediğin şey buydu sanırım. Demen nöronlar birbirine bağlanır. Dikkat ettiğin her şey beynini fiziksel olarak değiştiren bir inşaat operatörü gibi çalışıyor. Bunun daha somut fiziksel bir örneği var mı? Bu inşaat nasıl işliyor? En somut örneği mielinleşme süreci. Bir beceride ustalaştığında, mesela yıllarca piyano çaldığında, o işle ilgili sinir yollarının etrafı mielin denilen bir yağ tabakasıyla kaplanıyor. Bir yalıtım gibi mi? Mükemmel. Tıpkı bir elektrik kablosunun yalıtımı gibi. Bu sayede sinyal sızıntı yapmadan 100 kata kadar daha hızlı ve verimli gidiyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani pratik yapmak resmen beyninde o beceriye özel bir otoban inşa etmek gibi. Aynen öyle. Bir otoban. Ve o otobanı ne kadar kullanırsan... O kadar genişliyor. O kadar genişliyor, o kadar pürüzsüzleşiyor. İşte bu biyolojik sürecin, tasavvuftaki o derin düsturun bilimsel yansıması olması çok etkileyici. İnsan neyi severse, neyi düşünürse o olur. Peki... Bu inanılmaz güçlü alet çantamız olduğunu anladık ama bu aletlerle ne inşa edeceğiz? Sanırım iki ana hedef var. İçsel tatmin ve dışsal başarı. İçsel olanla yani anlamlı bir yaşam inşa etme kısmıyla başlayalım. Bu konuda yolumuzu aydınlatan en önemli kavram Cal Newport'un derin çalışma adını verdiği fikir. Yani dikkat dağıtıcı her şeyden arınmış bir halde bilişsel yeteneklerinin sınırlarını zorlayarak yaptığın iş. Bu sadece verimlilik için değil ama değil mi? Hiç değil. Newport'a göre bu anlamlı bir yaşamın temeli. Çünkü karmaşık bir şeyi hızla öğrenmenin ve gerçekten değerli bir şeyler üretmenin tek yolu bu. Kulağa harika geliyor ama benim gibi hayatta sürekli kesintiye uğrayan biri için biraz ütopik. O ideal ortamı nasıl yaratabiliriz ki? Newport'ta bunun farkında. Herkese uyan tek bir reçete yok, farklı felsefeler öneriyor, en radikali manastır felsefesi. O nasıl oluyor? Her şeyden izole olup kendini aylarca tek bir işe adamak, kitap yazmak gibi. Çoğumuz için imkansız. Evet, benim için kesinlikle değil. Daha gerçekçine var? Carl Jung'un da uyguladığı iki modlu felsefe var. Zamanını net bir şekilde ikiye ayırıyorsun. Mesela haftanın dört günü inziva, üç günü sosyal hayat. Ya da en uygulanabilir olanı, ritmik felsefe. Ritmik felsefe? Her gün ama her gün belirli bir saati bu işi ayırmak. Mesela sabah 5 ile 8 arası. Telefon kapalı, kapı kilitli. Her sabah 90 dakika bile olsa bunu bir alışkanlık haline getirmek kesinlikle mümkün. Peki bu derin çalışma anlarında yaşanan o büyülü his nedir? Hani o an olur ya zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. İşte o his bu sürecin zirvesi. Psikolog Mihaly Csikszentmihaly buna akış flow diyor. Yaptığın işe o kadar dalıyorsun ki zaman algın, benlik bilincin her şey ortadan kalkıyor. Ne ben peki? Çünkü beynin tüm bant genişliğini o göreve ayırıyorsun. Geriye acaba hakkında ne düşünüyorlar diye endişelenecek kapasite kalmıyor. İşte bu benliğin kaybolması hali o derin huzuru veriyor. Evet o anları biliyorum. Her şeyin yok olduğu sadece sen ve yaptığın işin kaldığı anlar. Bu içsel tatmin kısmı harika. Ama bir de dış dünya var, kariyer var. Bu alet çantası orada nasıl işe yarıyor? Orada işler daha da netleşiyor. Cal Newport'un basit ama acımasız bir formülü var. Üretilen yüksek kaliteli iş eşittir. Harcanan zaman çarpı odaklanma yoğunluğu. Vay canına. Bu formülü böyle görünce her şey yerine oturuyor. Neden e-postalarıma bakarak geçirdiğim 10 saatlik dağınık bir çalışmanın İki saatlik odaklanmış bir çalışmadan daha az değerli olduğunu şimdi anlıyorum. Tam olarak bu. Yoğunluk çarpanı o kadar düşük ki zamanı anlamsız kılıyor. İşte bu yüzden Angela Duckworth'un azim dediği şey, yani dikkatini yıllarca tek bir hedefe kitleyebilme yeteneği IQ'dan çok daha güçlü bir başarı göstergesi. Peki ya liderlik? Bir liderin her şeyi bilmesi gerekmez mi? Bu kadar uyaran varken nasıl odaklanacak? İşte bu yaygın bir yanılgı. En etkili liderler tam kersini yapar. Stratejik cehalet uygularlar. Stratejik cehalet. Yani bilerek cahil kalmak mı? Aynen. Neye odaklanacaklarını bildikleri kadar neyi bilinçli olarak görmezden geleceklerini de bilirler. Her şeyi bilmeye çalışmak tükenmişliğe yol açar. Gerçek liderlik, Gürültü filtreleme sanatıdır. Tamam buraya kadar her şey mantıklı ama tüm bunlar sanki akıntıya karşı kürek çekmek gibi hissettiriyor. Yani bu sadece benim irade zayıflığım değil değil mi dışarıda bize karşı çalışan güçler var. Kesinlikle yalnız değilsin. Karşında senin dikkatine hasat edip satmak üzerine kurulu milyarlarca dolarlık dev bir dikkat ekonomisi var. Ve bunun bedelleri çok ağır. En büyük maliyetlerden biri de dikkat kalıntısı. Dikkat kalıntısı. Bu ne demek tam olarak? Bir işten diğerine geçtiğinde, mesela bir rapor yazarken bir e-postaya baktığında... ...beyninin bir kısmının hala raporda takılı kalması demek. Bu bilişsel tortu o anki performansını düşürür. IQ'yu düşürdüğünü söylüyorlar, doğru mu? Doğru. Sürekli bölünen bir zihnin IQ'sunun geçici olarak 10-15 puan düştüğünü gösteren çalışmalar var. İşte bu. Tam olarak hissettiğim şey bu. Sadece bir saniyeliğine bir mesaja baktıktan sonra işime döndüğümde beynim sanki parçalanmış gibi oluyor ve bunun beni resmen daha az zeki yaptığını söylüyorsun. Bu korkunç bir şey. Korkunç ve gerçek. Multitasking diye bir şey yok. Yaptığımız şey beyni aşırı yoran, verimsiz bir hızlı görev değiştirme silsilesi. Ve kullandığımız platformlar bizi sürekli bu duruma sokmak için tasarlanmış durumda. Yani kasıtlı olarak mı yapıyorlar bunu? Kesinlikle. Buna karanlık tasarımlar, dark patterns deniyor. Mesela değişken ödül. Sosyal medya akışını yenilemek için aşağı çekme hareketi var ya, o ne zaman ikramiye vereceği belli olmayan bir kumar makinesinin kolunu çekmekle birebir aynı. Sırf o belirsizlik yüzünden oynamaya devam edersin. O pull to refresh hareketinin bir kumar makinesi kolu olması. Bunu bir daha asla unutamam. Başka? Sonsuz kaydırma. Sayfanın bir sonu olmadığı için beynin dur sinyali almaz, sürekli aşağı inersin. Ya da sahte aciliyet, bu fiyattan son iki oda kaldı gibi ifadeler beyninin rasyonel kısmını bypass edip ilkel kaçırma korkunu tetikler. Ve bu sadece bireysel bir sorun değil değil mi? Toplumsal olarak da bir bedel ödüyoruz sanki. Hem de nasıl? Artık literatüre girmiş bir terim var. Fobbing. Yani telefonla odaklanıp yanındaki insanı yok saymak. Türkiye'de yapılan araştırmalar durumun ciddiyetini gösteriyor. Akıllı telefon bağımlılığı arttıkça yüz yüze iletişim becerileri, empati kurma yeteneği anlamlı düzeyde azalıyor. Tamam, bu tablo oldukça karanlık. Kendi evrimimize ve milyarlarca dolarlık bir endüstriye karşı savaşıyoruz. Bir çıkış yolu olmalı. Bize dikkatimizi geri almak için somut adımlar anlatır mısın? Elbette var. Stratejileri üç aşamada düşünebiliriz. Dikkati sağlama sürdürme ve koruma. Dikkati sağlamayla başlayalım. Yani güne doğru başlamakla. Bunun için en etkili protokollerden biri, düşük dopamin sabahları. Bir dakika, amaç daha fazla dopamin değil miydi? Neden düşük dopamin? Çok güzel bir nokta. Amaç, dopaminin temel seviyesini düşük tutmak. Çünkü sabah uyanır uyanmaz, telefona bakarsan beynini anında ucuz uyaranlarla doldurursun. Bu, günün geri kalanında sıkıcı ama önemli işleri yapmayı imkansız hale getirir. İlk 60-90 dakika ekrandan uzak durmak, beynin ödül sistemini sıfırlar. Anladım. Sabah ilk iş olarak tatlı yersen, günün geri kalanında sebzeler tatsız gelir. Mantıklı. Peki oda sağladık diyelim, sonra bir telefon geliyor. O kesintilerden sonra odağı nasıl sürdüreceğiz? Dikkat kalıntısını nötralize etmek için harika bir teknik var. Devam etmeye hazır planı. İşi bölmek zorunda kaldığında gitmeden önce bir post-it'e geri döndüğümde ilk olarak x'i yapacağım diye tek bir cümle yaz. Bu, beyninin o görevi tamamlanmamış olarak etiketlemesini engeller. Çok basit ama çok zekice. Diğeri de can sıkıntısını kucaklamak. İşte bu en zoru, asansör beklerken, kuyrukta dururken... O boş anlarda telefona sarılma dürtüsü resmen bir refleks haline geldi. Çok doğru. Ama o refleks beynin odaklanma kasını zayıflatıyor. Oysa can sıkıntısı en yaratıcı fikirlerin filizlendiği değerli anlardır. Son olarak da en kritik adım, dikkati koruma, yani teknolojik kalkanlarımızı kuşanmak. Ne gibi kalkanlar? En radikal ama en etkili yöntemlerden biri telefonunun ekranını gri tonlama moduna almak. Ayarlardan ekranı siyah beyaz yaptığında o kıpkırmızı bildirim balonlarının çekiciliği bir anda kaybolur. Bunu bir hafta denemiştim. inanılmazdı. Telefonun bir anda heyecan verici bir oyuncaktan sıkıcı bir alete dönüştü. Garip bir şekilde özgürleştiriciydi. Kesinlikle. Bir diğer önemli kural ise çekmece kuralı. Araştırmalar gösteriyor ki telefonun sadece masanın üzerinde kapalı durması bile... Bilişsel sızıntı yaratıyor ve IQ'yu düşürüyor. O kadar mı? O kadar. Çalışırken telefonu başka bir odaya koymak, yapabileceğin en zekice şeylerden biri. Bunlar harika modern taktikler. Ama aklıma şu geldi. Bu dikkat sorunu insanlığın yeni bir problemi değil. Değil mi? Daha kadim, daha zamansız bir bakış açısı var mı? Olmaz mı? Bu modern psikolojinin keşfettiği ama kadim bilgelik geleneklerinin binlerce yıldır üzerinde durduğu bir konu. Örneğin İslam düşünce geleneğinde modern psikolojinin dikkat dediği şeye çok daha kapsayıcı bir yerden yaklaşılır. Huzur, yani anda ve hazır bulunma hali ve yakaza, yani zihinsel uyanıklık. Huzur ve yakaza. Peki bu gelenekte dikkat dağıtıcılar nasıl tanımlanıyor? Oradaki kavram çok çarpıcı. Malayani'yi terk etme. Yani sana ne bu dünyada ne de ahirette somut bir faydası olmayan her türlü şeyi bilinçli olarak bırakmak. Bu aslında Cal Newport'un sığ çalışmayı bırakma prensibinin manevi karşılığı. Birebir aynısı. İnanılmaz. Biri verimlilik, diğeri manevi bir çerçeveye oturtulmuş. Kesinlikle. Ve bu geleneğin en somut pratiği olan namaz, bu açıdan bakıldığında radikal bir dikkat eğitimidir. Günde beş kez, Dünyadan kopup dikkatini tek bir noktaya odaklamak, zihni temizleyen bir zihinsel yeniden başlatma işlevi görür. Bu perspektifte dikkat sadece bir verimlilik aracı değil, aynı zamanda sana verilmiş bir emanettir. Bu bilinç, dikkatini koruma motivasyonunu çok daha varoluşsal bir zemine oturtuyor. O halde tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım. Dikkat 21. yüzyılın petrolü. Evet, ama petrolden çok önemli bir farkı var. Yenilenemez ve depolanamaz. Her saniye akıp gidiyor. Ve geri gelmiyor. Asla. Bu yüzden asıl mesele pasif bir dikkat tüketicisi olmaktan çıkıp aktif bir dikkat yatırımcısı olmaya karar vermek. Sonuçta dikkati yönetmek aslında hayatı yönetmektir. Ortega'ya gazetin o sözünü tekrar hatırlayalım. Neye dikkat ediyorsak o oluruz. Seçim bizim elimizde. Ve seni son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Her gün dikkatini harcadığın şeyler, inşa etmek istediğin hayatın ve benliğin tuğlaları mı, yoksa seni o hayattan uzaklaştıran yoluna serpilmiş oyalayıcı çakıl taşları mı?